Türkçe Peri Masalları Bambu Hasatçısının Masalı Bir zamanlar eski bir kulübede yaşayan bir bambu hasatçısı varmış. Bu hasatçı her sabah ormana gider, bambu keser ve kestiklerini eve getirirmiş. Daha sonra... Karısıyla birlikte bu bambulardan farklı şeyler yaparmış ve onları pazarda satarmış. Onlar kendi çocukları olmayan fakir bir çiftmiş ama birlikte mutluymuşlar. Bambu hasatçısı bir gün ormanda bambu keserken tam ortada tuhaf bir bambu görmüş. Bu tuhaf bambu parlak bir dolunay gibi parlıyormuş. Bambu hasatçısı çok meraklanmış. Bambunun içine açmak için kenarından hafifçe kesmiş. Kestikten sonra da gözlerine inanamamış. Ha? Bu bu bir kız çocuğu. Bambunun içinde minik bir kız çocuğu varmış. Kızın boyu bambu hasatçısının baş parmağı kadarmış. Bu kız hasatçının o güne kadar gördüğü en güzel çocukmuş. Hemen onu karısına götürmeye karar vermiş. Kızı dikkatlice avucunun içine alıp, bir dikkat evine doğru yürümüş. Onu ezmemek için dikkat etmesi gerekiyormuş. Acele et hayatım. Dışarı gel de ne bulduğumu bir gör. Olayı karısına anlatmış ve yavaşça avucunu açmış. Bütün ev o anda ışıkla dolmuş. Karı koca buna şaşırmışlar. Bu çocuk bir ay gibi parlıyor. Onun adını Ay Işığı koymalıyız. Ay Işığı çok güzel bir çocuk. Hasatçı'nın karısı eline bir kumaş almış ve Ay Işığı'nı bu kumaşın içine sarmış. Ona hayran gözlerle bakarken pencereden hafif bir rüzgar esmiş. Minik kız neredeyse kadının elinden uçacakmış. Kadın ay ışığını sıkıca tutmaya çalışmış. Sonunda rüzgar dinmiş ve kumaş açılmış. O minik kız çocuğu normal boyda bir bebeğe dönüşmüş. Karı koca şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. <gülüyor> minik ay ışığımız kocaman bir kız olacak değil mi? Bambu hasatçısı, bambu kesmek için ertesi sabah yine ormana gitmiş. Bambu hasatçısı ve karısı o an anlamışlar. Küçük ay ışığı kendisiyle beraber iyi şansla getirmiş. Bambu hasatçısı o günden sonra her gün evine bir altın parçasıyla geri dönmüş. Kısa sürede zengin olmuşlar. Ay ışığına iyi yiyecekler veriyorlarmış ve onu pahalı ipek giysilerle giydiriyorlarmış. Aylar geçmiş ve minik kızları büyük bir hızla büyümüş. Ay ışığı kısa bir süre içinde genç ve güzel bir kadın olmuş. Saçı üstündeki pahalı ipek elbiselerden daha ipeksiymiş, gözleri yıldızlar gibi parlıyormuş. Cildi bir tüy kadar yumuşakmış. Gülüşü ise ayın kendinden bile daha parlakmış. Büyük ihtimalle dünyanın en güzel kadını oymuş. Ama bambu hasatçısının kafasında başka bir endişe varmış. Köylüler ona evindeki o güzel kızı sormaya başlamışlar. Bir gece ay ışığı uykuya daldığında bambu hasatçısı karısıyla konuşmuş. Ben korkuyorum. Herkese kızımızı ormanda tek başına iken bulduğumu ve ona bakmak için eve getirdiğimiz söyledim. Ama artık kızımız büyüdü. Köylüler onun güzelliğinden bahsetmeye başladı. Biliyorum. Onu sonsuza dek bu evin içinde tutamayız. Bambu hasatçısı ertesi gün kızıyla evlilik konusunu konuşmuş. Kendisiyle evlenmek isteyen birçok talipli olduğunu anlatmış. Hayır baba, siz olmazsanız ben yaşayamam. Beni neden evden gönderiyorsunuz? Ah benim güzel kızım. Ben de sen olmadan yaşayamam. Ama seni sonsuza kadar bu evde tutamam. Seni seviyorum ama sevgi bize bencil olmayı öğretmez. Senin gitmene ve hayatını yaşamana izin vermeliyim. Seni istediğinin dışında biriyle evlenmeye asla zorlamayacağım ama en azından taliplerinle tanış olur mu? Ayışığı babasını çok seviyormuş ve ona hayır diyemezmiş. Ertesi gün 5 genç talipli Ayışığı'nı görmeye gelmiş. Delikanlılar gözlerini ondan alamamış. Ayışığı hiç gülümsemeden onlara bakmış. Ve sesinde hiç heyecan olmadan onlarla konuşmuş. Sizlerden bana farklı yerlerden farklı şeyler getirmenizi isteyeceğim. Sadece istediğim şeyi bana getiren kişiyle evleneceğim. Benden karanlık ve soğuk ayı istesen onu sana getiririm sevgilim. Yeter ki iste. Ben sana iki kelime söyleyeyim. Git buradan. Bu güzel genç hanım seni donuk hediyeni istemiyorum. Eğer isterse ben kendisine bütün o parlak yıldızları getiririm. Sen ikisini de dinleme prenses. Ben sana okyanustan en parlak inciyi getiririm. Ah! Ben ne ayı istiyorum, ne yıldızları, ne de okyanustan incileri. Ama her birinizden istediğim şeyleri eksiksiz getirmenizi istiyorum. Daha sonra ilk talipliden Hindistan'daki bir keşişin taştan oyma kasesini getirmesini istemiş. Ama o kasenin benden daha fazla parlaması gerekiyor. İkinci talipliden, sadece doğu denizindeki dağların en yükseğinin tepesinde yetişen ağaçtan bir dal getirmesini istemiş. Bu ağacın kökleri gümüşten, gövdesi ise altından yapılmaymış. Dallarında mücevherden meyveler yetişirmiş. Ve o ağacın orijinal dalını istiyorum. Sahte bir dal getirip bana saygısızlık etmeyin. Üçüncü talipliğe çine gitmesi ve ateş faresinin hırkasını getirmesi söylenmiş. Dördüncüden yedi renkli mücevheri getirmesi istenmiş. Bu mücevher bir ejderhanın kafasının üstündeymiş ve son olarak... Karnında bir deniz kabuğu taşıyan kırlangıcı bul ve o deniz kabuğunu bana getir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ayşı bu görevlerin imkansız olduğunu biliyormuş. Ama sonsuza dek ailesiyle birlikte kalmasının tek yolu buymuş. Haftalar geçmiş ama talipliler geri dönmemiş. Bambu hasatçısı karısına ikinci taliplinin Doğu denizinde fırtınaya nasıl yakalandığını ve dalı bulamadan geri döndüğünü anlatmış. Üçüncü talipli ateş faresini bulmaya çalışmış ama onun yerine bulduğu yeşil devler onu ısırmış. Dördüncü talipli ejderhayı bulmaya çalışmış ama bunun için karanlık ormana girmesi gerekir. korkmuş ve vazgeçmiş. Beşinci talihli o kırlangıcı yakalamaya çalışmış ama kırlangıç onu gagalamış. Geri dönen tek talihli, ay ışığının Hindistan'daki bir keşişten kase getirmesini istediği talihli olmuş. Talihli en parlak kaseyi getirmiş ama bu kase ay ışığının kendisi kadar parlak değilmiş. Aa, kızımız da evlenmeye muktedir bir kişi bile yok mu bu memlekette? Ah, imparator evimize gelmiş. O oh, ne kadar şanslıyız. Asıl ben sizin karşınızda diz çökmeliyim. Çünkü buraya kızınızla evlenmek için izin istemeye geldim. Kendisiyle evlenmek isteyenlerden istediği şeylerin haberi kulağıma geldi. İzin verirseniz onunla konuşmak isterim ve bana vereceği görevi öğrenmek isterim. Ee, e, ta, tabii ki. Lütfen şöyle oturun. Ben kendisini çağırayım. İmparator heyecan içinde Ayışığı görmeyi beklemiş. Ayışığı odadan çıktığında onun güzelliği karşısında şok olmuş, onunla evlenmeye karar vermiş. Ama Ayışığın söyleyecekleri varmış. Soylu İmparator, isteyeceğim her şeyi bana verebileceğinizi biliyorum. Ejderhanın mücevheri, ateş faresinin hırkası, altın ağacın dalı, sizin kolaylıkla başarabileceğiniz görevlerdir. O yüzden sizden tek bir şey istiyorum. Evlenmek istemiyor oluşuma saygı gösterin ve sebebini öğrenmek için bana sorular sormayın. Haklısınız. Benden isteyeceğiniz her şeyi size verebilirim. Ve benden istediğiniz şey buysa, o zaman bu isteğiniz benim için emirdir. Ama karşılığında size bir şey sorabilir miyim? ''Siz güçlü bir kadınsınız. Arkadaşınız olma onurunu bana bahşedebilir misiniz?'' İmparator ve Ay Işığı arkadaş olmuş ve sık sık konuşmuş. Bambu hasatçısı başka taliplilerin gelmesine izin vermemiş. Ay bir kez daha üzmek istememiş. Bir gece kızının odasına girdiği sırada onun pencere kenarında oturduğunu görmüş. Genç kız Ay'a bakıyormuş ve gözlerinde yaş varmış. Ay Işığı. Neden ağlıyorsun? Benim her gece gördüğüm tek bir rüya var baba. Hı? Bunu sana hiç anlatmadım. Çünkü korkmanı istemiyordum. Neymiş o rüya? Rüyamda ay insanları tarafından aya götürüldüğümü görüyorum. Dün gece duyduğum bir ses bana o günün geldiğini söyledi. Bu ayın on beşinci gününde... Beni götürmek için gelecekler. Ben senden ayrılmak istemiyorum. Bambu hasatçısı aya bakmış. Onca zamandır ilk kez olarak ayın donuk göründüğünü fark etmiş. Sanki biri ayın ışığını çalmış. Kızı için korkmuş. Hemen imparatora bir mesaj yollamış ve ondan yardım istemiş. İmparator, ay ışığını kimseye vermeyeceğine dair yemin etmiş. Bu ayın 15. gününde, 2000 imparatorluk muhafızının, ay ışığının evinin önüne gitmesini istiyorum. Hiç kimse ay el sürmeyecek. Ayın 15. günü gelmiş. Ay ışığının evinin etrafı, elinde okları olan 2000 imparatorluk muhafızı tarafından sarılmış. İmparator, kendi de kılıcını çekip evin önünde durmuş. Bambu hasatçısı, ay ışınını bodruma indirmiş. Annesi kızına sarılmış. Herkes onu korumaya hazırmış. Sonra bir anda, gökte parlak bir ışık belirmiş. Ah! Oh, bu da ne? Hiçbir şey göremiyorum. Etrafında bir sürü minik perinin uçuştuğu, güzel bir at arabası yere yaklaşmış. Periler, flütleriyle güzel bir melodi çalıyormuş. Ayışığı aniden gözlerini kapatmış ve müziğe doğru gitmiş. Ailesi peşinde olduğu halde evin bodrumundan uçup çıkmış. Periler gümüşten parlak bir tüyle Ayışığı'na dokunmuşlar ve Ayışığı'nın elbisesi uzun, dalgalı beyaz bir gelinliğe dönüşmüş. Ayışığı gözlerini açmış, neşeyle gülümsemiş, korkusu kaybolmuş. Ailesine doğru yürümüş. Ve onları kucaklamış Baba Sen bana çok iyi bir şekilde baktın Ama ben görevimi yapmak için Halkıma geri dönmeliyim Ne? Hiç anlamıyorum Ben dünyada olduğum için Ayın rengi soluk baba Ben gerçek ay ışığıyım Ben olmazsam Ay eksik demektir İnsanlara karanlık gecelerde... ...yol gösteren o ışık benim. Ben o gün geziniyordum ve... ...dünyaya ayak bastığımda... ...kim olduğumu unuttum. Kafam karışıktı ve yorgundum. O bunun içinde otururken... ...sen beni buldun. Yani artık gitmem mi gerek? Bizi özlemeyecek misin? Anne... ...her gece seni görmeye geleceğim. Beni sadece... Gökyüzünde ay yokken göremeyeceksin. Siz harika bir dost oldunuz ama artık gitmek zorundayım. Ay ışığı arabasına binmiş ve dünyadaki sevdiklerine neşe içinde el sallayıp veda etmiş. Bu yüzden üzülmüyormuş. Çünkü onları gökyüzünden hep seyredeceğini biliyormuş. Araba onu aya kadar götürmüş. Bambu hasatçısı gözündeki yaşları silmiş ve ay ışığının geri dönmesini beklemiş. Öyle de olmuş, dolunay ortaya çıkmış, ay bütün ışığıyla parlamış. İmparator bir başkasıyla evlenmemiş. Her gece saatler boyu aya bakmış ve hayatının aşkına gülümsemiş. Bambu hasatçısı büyük evini eski küçük kulübesine geri çevirmiş. Çünkü ay ışığı, ancak bu şekilde çatıdan evin içine girebiliyormuş. Bambu hasatçısı ve karısı hayatlarının geri kalanını huzur içinde geçirmişler. Son